ya yani 8'e 4 ya da 9'a 3 gibi duruma göre değişecek şekilde katılımcıların sayısına göre değişecek şekilde ve açık çağrı verdik. 4 tane de Kasım 2015'ten 2016 Mayıs'a kadar toplamda 4 tane fotoğraf kitabı atölyesi yaptık.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 Fuam şu anda Türkiye'de fotoğraf çevresi içerisinde rahat rahat girip çıkabilecekleri bir mekan haline dönüştü. İster film taramaya olsun, ister fotoğraf konuşmaya, kitaplara bakmaya. Serkan sürekli uğruyor mesela. Yusuf geliyor. O yüzden yani merkezimizin sadece üniversite bünyesinde kendi öğrencilerine hizmet eden bir kurum olarak değil. Gerçekten Türk fotoğrafını gerçekten... Bir buluşma alanı yaratmaya çalışıyorsunuz evet. gibi görüyorum ben. Tıpkı aslında birazdan e, tam da üzerine konuşacağımız rencontre, yani rencontre Fransızca bir kelime elbette. Evet, Etindik Zaten Güney Fransa'da Arda düzenlenen fotoğraf buluşmaları gibi. Sizde de yepyeni bir oluşum olmanıza rağmen e, yani bir yıl...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 Biraz daha iyimser bir şey dinleyelim dedik. Ee, Volkan Kızıltunç'un seçimiyle The Knife'den gelsin. Pass The on. <gülüyor>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 ...Clerc, onu da iki yıl önce kaybettik. Ee, onların fikirleriyle ortaya çıkan kuruculuğunu ve hamiliğini onların üstlendiği büyük bir fotoğraf festivalinden bahsediyoruz. Uzun yıllardır yine fotoğraf konusunda üstad olan François Ebel direktörlüğünü üstlenmişti. Ee, 4 Temmuz'da başladı Arl fotoğraf buluşmaları, Rancont 25 Eylül'e kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl...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 Sergiler 25 Eylül'e kadar ve sergiler 25 Eylül'e kadar devam ediyor. İnsanların gitme fırsatı olabilir. E, tabii e, Çelenek sen daha iyi biliyorsun. Çünkü konuşmuştuk sen e, birçok defa katılmışsın Arlı Fotoğraf Festivali'ne. E, benim için ilk ilk defaydı ama yani gerçekten söylemeliyim çok etkilendim. Bir kere Arlı çok güzel bir şehir. E, ufak küçük bir ortaçağ kasabası gibi ve e, festival haftası gerçekten...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 ...masası vardı, Photobook Müzium'un Köln'ün masası vardı. Ee, onun gibi biz de bu sefer Türkiye'den fotoğraf kitaplarını getirelim istedik. Ve bütün bu atölyelerimizde üretilen yani dört tane atölye yaptık demiştik. Bunların hepsi ücretsizdi. Atölyeler sonunda ya 50'ye yakın kitap üretildi ve dami, maket kitaplar üretildi. Ama biz maket kitaplarla kalmadık ve fuam olarak bütün katılımcının kitaplarını... ...Indigo Digital Offset olarak 20 edisyonlu olarak bastık. 5 kopyasını fuam olarak biz e, teşhir maksatlı ve arşivimizi almak için aldık. Geri kalan 15 kopyayı da e, katılımcı sanatçılarımıza verdik. Harikulay. Sizinle nasıl bağlantıya geçtiler? Nasıl e, bu vesile oldu? Düzenlediğiniz bir festival vardı. Onunla mı bağlantılıydı? Bize bu konuda biraz bilgi verebilir misin? Atölyelerimizi yapmak üzere çağırdığımız e, fotoğraf kitabı ustaları zaten herkes birliği bir networking içerisinde birbirini tanıyor. Biz de sırasıyla e, Anja Nelicka ile Rafal Milah ile başlamıştık. Sputnik Fotos'tan, Polonya'dan. Daha sonra Nico Baumgarten, Mikel Palermo'nun atölyesi oldu. Ve üçüncü atölye esasında buna biraz vesile oldu. Matthew Sharon ve Remy Fauche'nin e, sahibi olduğu RVB Books, Paris merkezi bir fotoğraf e, kitabı yayıncısı. İlk onlar e, e, Arl'daki Cosmos'a katılımımızla ilgili böyle bir e, ön görüşme yaptık. Daha sonra Photobook Masterclass, e, Frederick Lesbian ve Marcus Şahadi'nin e, direktörlüğünde yapıldı. Photobook Müziğim'den. Daha sonrasında fotoğraf, Türkiye'deki ilk defa fotoğraf kitabı... ...festivalini yaptık. Bu festival için çağırdığımız e, jüriden yani ...Sebastian Girard ve Sebastian Hau... E, Cosmos'un direktörleriydi ve kitaplarımızı... ...gördükten sonra... E, ...bizi e, resmen davet ettiler. Ve başka bir şeye de sebep oldu. E, fotoğraf kitabı... ...festivalimizde bir Dummy maket kitap... ...ödülü vermiştik... E,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 hakikaten uluslararası gösterimlerde yapılıyor, sergilerde yapıyor, konferanslar, buluşmalar ve pek çok farklı bölümü var. Türkiye'den başka katılım var mıydı? Sana bunu da sormak istiyordum. Resmi olarak başka bir katılım ya da bir Türk fotoğraf sanatçısının bir sergisi yoktu. Ancak Voyof denen başka bir alan var. O da mesela genç fotoğraf sanatçılarına ayrılmış başka bir festival esasında. Festival içerisinde festival. Onun da kendi alanı var ve orada mesela bir akşam İstanbul Fotoğraf Festivali'nin tanıtım gecesi vardı. Atil Ödrak da oradaydı ve aynı şekilde İstanbul Fotoğraf Fotoğraf Pardon İstanbul Fotoğraf Festivali'nin tanıtımını yapıyorlardı. Ee, onun dışında resmi bir başka bir e, Ama sanatçı siz, görmedim. Sizin mi? oraya götürdüğünüz fotoğraf kitapları ve sizin orada tanıttığınız fotoğrafçılarımızla orada ciddi bir görünürlük sağlanmış oldu. E tabii yani çünkü e, yani katılımcılarımız arasından da yani e, e, Türk fotoğraf e, camiasının bildiği insanlar var. Bunlar Beril Gür, Furkan Temir, Cemil Batur Gökçe'er.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 Umarım uluslararası alanda yine pek çok projeler yapacaksınız. Hariciden sanat da uluslararası sanat e, projelerine, etkinliklerine... ...ya da yurt dışında Türkiye'yi ilgilendiren sanat etkinliklerine odaklanan bir program. Umarım e, seni ve FUAM'daki ekipteki diğer e, insanları burada tekrar ağırlama fırsatım olur. Volkan çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Hariciden sanat programını bu haftalık bu şekilde tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hariciden sanat... Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Ok, Tokyo, South America, Australia, France, out the world, are you ready for a brand new <istles> <tries>